İzeger'in geleceği Hazırlayan ve sunanlar Büşra Yar ve Uygar Özesmi Merhaba Enerji konusunda faaliyet gösteren Düşünce Kuruluşu Ember'in yayınladığı analiz, Türkiye'de elektrik fiyatlarındaki artışın özellikle doğal gaz fiyatlarındaki artıştan ve liradaki değer kaybından kaynaklandığını gösterirken rüzgar ve güneşten elektrik üretimi sayesinde milyarlarca dolarlık enerji ithalatına Engel olunduğunu ortaya koyuyor. Elektrik faturalarını düşürebilmek için elektrik üretiminde daha fazla rüzgar ve güneş enerjisine ihtiyaç olduğu belirtiliyor. Araştırmanın öne çıkan bulguları şu şekilde. Gaz fiyatlarında bir yılda 7 kattan fazla artış elektrik fiyatlarına 6 kat artış olarak yansıdı. Türk lirasındaki değer kaybı ise gaz fiyatlarının elektrik fiyatlarına etkisini daha da arttırdı. Rüzgar ve güneş enerjisinden elektrik üretimi son 12 ayda 7 milyar dolarlık fosil yakıt ithalatını önleyerek Türkiye'nin enerji ithalatını düşürdü. Önümüzdeki aylarda gaz fiyatlarının aynı kalması durumunda her ay yaklaşık 700 milyon dolar tasarruf bekleniyor. Türkiye geçen yıl elektriğin neredeyse üçte birini doğalgazdan ürettiği için gaz fiyatlarındaki değişikliklere karşı kırılgan bir yapıda. 2021 yılında yıllık gaz tüketimi yeni bir rekor kırarken gazda dışa bağımlılık ülkenin ithalat faturalarını arttırdı. Buna karşı yenilenebilir kaynaklardan elde edilen her bir birim elektrik üretimi bir birim elektriğin fosil yakıtlar tarafından üretilmesini ve buna karşılık gelen fosil yakıt ithalatını engelliyor. 1 Mayıs 2021 ile 30 Nisan 2022 arasında rüzgar ve güneş santralleri 46,3 terawatt saat elektrik üretti. Eğer bu elektrik doğalgaz santralleri tarafından üretilseydi 7 milyar dolarlık fazladan ithalat yapılması gerekecekti. Ember, elektrik ve iklim veri analisti Ufuk Alparslan, küresel doğalgaz fiyatları ve liradaki Değer kaybı Türkiye'de elektrik fiyatlarının yükselmesine neden olurken yenilenebilir kaynaklar milyarlarca dolarlık fosil yakıt ithalatına engel oldu. Doğru politikalarla yenilenebilir enerji daha çok fayda sağlayabilir. Yektem sonrası ülkemizde yenilenebilir enerji kurulumları serbest piyasa ve ihaleler üzerinden ilerleyecek. Ancak bunun gerçekleşebilmesi için rüzgar ve güneşe daha fazla kapasite tahsis edilmesi ve yatırımları sekteye uğratacak piyasa müdahalelerinden kaçınılması gerekiyor. Enerji krizi ile mücadele özellikle güneş enerjisi gibi çok hızlı uygulanabilen çözümlere ihtiyaç duyuyor diyor bu analizde. Kahramanmaraş'a bağlı Afşin ilçesinde yapılması planlanan Afşin-Elbistan Kömürlü Termik Santrali Projesi'ne ilişkin çevresel etki değerlendirmesi ÇED olumlu kararı mahkeme tarafından iptal edildi. Bölge Halkı ve Yaşam sanayicileri tarafından Haziran 2018'de Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca verilen ÇED olumlu kararının iptaline ilişkin dava açılmış. Danıştay tarafından bozulan iptal kararı üzerine mahkeme tarafından Kasım 2021'de yeni bilirkişi rapor alınmıştı. Söz konusu raporda projede kamu yararı bulunmadığı ortaya koyuldu. Raporda bölge halkının uzun yıllardır termik santrallerden kaynaklı sorunları bizzat yaşadıkları, proje sahipleri tarafından ifade edilen tedbirlerin çoğunlukla kağıt üzerinde kaldığı, filtre sistemlerinin bahsedildiği gibi çalışıp çalışmayacağının belli olmadığı belirtilmiş ve bunun sonucunda projeye verilen olumlu karar iptali istenmişti. Davaya idare yanında müdahil olan özel bir mühendislik şirketi tarafından yapılan savunmada bilirkişi raporunun jeoloji alan yönünden yetersiz olması nedeniyle rapora dayanılarak bir karar verilemeyeceği belirtilerek davanın reddi istendi. Yeni bir araştırma iklim değişikliğini kontrol etmek için dünyanın karbondioksit emisyonlarını kesmenin ötesine geçmesi ve gezegenin ısınmasında kilit rol oynayan azot oksit gibi daha az bilinen kirleticilerin engellenmesi gerektiğini belirtiyor. Onlarca yıllık küresel iklim tartışmaları atmosferde en bol bulunan karbondioksit emisyonuna odaklandı. Net sıfır emisyona ulaşmaktan bahsedildiğinde de çoğunlukla karbondioksit emisyonlarına atıfta bulunuyor. Geçen yıl, yüzden fazla ülke ısıyı tutmada karbondioksitten çok daha güçlü olan metan emisyonlarında 2030 yılına kadar %30'luk bir kesinti sözü verdi ancak... Çoğu henüz bunu nasıl gerçekleştireceğini açıklamadı. Bu arada siyah karbonun yanı sıra soğutucularda bulunan hidroflorokarbonlar ve oksitler de dahil olmak üzere diğer ısınmanın kirletişleri çok daha az ilgi gösterildi. Proceedings of the National Academy of Sciences dergisinde yeni yayınlanan araştırmaya göre metanla birlikte bu kirleticiler bugünkü ısınmanın yarısından sorumlu. Çalışmaya göre sadece tek bir kirleticiye odaklanan bir karbonsuzlaşma yoluyla, 2045 yılına kadar sanayi öncesi sıcaklıklara göre ısınmayı 2 derecenin üzerine çıkarmamız söz konusu. Tersine tüm kirleticileri bir arada dizginlemek dünyanın 2030 gibi erken bir tarihte ısınmadan kaçınmaya başlayabileceğini ve 2030 ile 2050 arasındaki ısınma oranını yarıya indirebileceğini gösteriyor. Yeşil Gazete'de yer alan bir habere göre Pesticide Action Network yani PAN. Europe tarafından yürütülen çalışmada Avrupa'da popüler yaklaşık 100 bin meyve örneğinin analizi yapıldı. Ve taze meyvelerin pestisitler yani tarım zehirleri tarafından kirlenme oranının son 10 yılda Avrupa'da çarpıcı bir şekilde arttığı kaydedildi. 9 yılda en tehlikeli pestisitlerin neden olduğu kontaminasyon %53'lük bir artış gerçekleştirdi. Elmanın 3'te birinde ve böğürtlenlerin yarısında Bazılarında kanser, kalp hastalığı ve doğum deformiteleri gibi hastalıklarla bağlantılı olan toksit-pessit kategorilerine rastlandı. Korkunç. İklim krizine karşı ve doğa için harekete geçtiğimiz bir gelecek diliyoruz. Esen kalın.